بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء نبي صلى الله عليه وسلم أمتنا أيتم ورمس، إرثك أصل، كادن أصل. Mimma allemehullah Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ümmete neyin eğitimini veriyor? Mimma allemehullah Allahu Teala'nın kendisine öğrettiğinin eğitimini veriyor. Leyse bir reyyin ve la temsil aleyhissalatü vesselam bunu yaparken ne yapmıyor ümmetine? Kendi reyini kendi görüşünü ve temsil misali yani bu da kıyas bahsediliyor. Kıyas kullanarak bunu yapmıyor. Bu bapta İmam Bukhari Rahim oğla devam ediyor. Kitap ve sünnete sarılmanın önemi babı. Bir kimsenin kendi reiyle, kendi görüşüyle değil, insanlara bir şeyler öğretecekse allah Teala'nın öğrettiği. Kitap ve sünnet. Yani sana soruyorlar, peygamberin ruh ruhaniyeti gelir mi? Kur'an'da böyle bir haber yok. Sünnetlerde böyle bir haber yok. Böyle bir şey yok demen lazımken, sen ne yapıyorsun? Kendi reiyle, kendi kafana göre cevaplar veriyorsun. İmam Bukhari diyor ki, ''Haddesena musedded, haddesena Ebu Avvane, an Abdirrahman İbnül Asbahani'' عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bir kadın diyor, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam'e geldi. Çıka geldi. Fakat ya Rasulallah, zehber caylupi hadisike. Ve dedi ki bu kadın, erkekler senin hadislerini duydular bizi geçtiler. Yani seninle beraberler, seninle dolaşıyorlar, hep senin yanındalar. فَجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمَنْ نَأْتِيكَ ف۪يهِ Kadın diyor ki, bize bir gün tahsis et ey Allah'ın Resulü. Bize ait bir gün tahsis et, belirle. O günde sana gelelim. O günde sana gelelim. Tuallimuna mimme allemek Allah. Sahabedeki şeye bakın, kadındaki. Bize diyor, Allah'ın sana öğrettiği şeyleri bize öğret. Allah'ın sana öğrettiği şeyleri o günde ne yap bize? Öğret. Şimdi insanlar böyle biraz ilim sahibi olduğunuzu, biraz ilim talebesi olduğunuzu duydukta zaman hocam sen ne düşünüyorsun bu konuda diyor. <gülüyor> Halbuki de mesela Allah'ın hükmü ne bu konuda? allah Teala ne buyuruyor? Değil mi? Yani insanlar avam bile bakın sahabe Kadın bile diyor ki bize ne yap? Allahu Teala'nın sana öğrettiklerini öğret. allah Teala'nın sana öğrettiklerini öğret. فقال اِجْتَمِعْنَ فِي يَوْمِ كَزَا وَكَزَا فِي مَكَانٍ Keza ve keza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Falanca günde diyor. Falanca yerde toplanın. Bir araya gelin. Emrediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara. Demek ki onlara da ne yapıyor? Onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ders yapıyor. Allahu Teala'nın Kendisine indirmiş olduğu vahiy onlara tebliğ ediyor. Ve kadınlar da bunun üzerine bir araya geliyorlar. Kadınların demek ki o zamanki derdi de var yani, din derdi de var. Şimdi kadınlar bir araya pasta yemeye, börek yemeye değil mi? Kısır diyorlar değil mi? Kısır, kısır yemeye diyorlar. Kısırı çok seviyorlar. Kısır yemeye geliyorlar. فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ sallallahu aleyhi ve عَلَيْهِ وَسَلَّمْ fa allemahunne mimma allemuhullah bakın rivayete bakın rivayetteki ifadelere bakın diyor ki ravi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınların yanına geldi ve onlara Allah Teala'nın kendisine öğrettiklerini öğretti Allah Teala'nın kendisine öğrettiklerini yani vahiy olarak indirdiğini ne yaptı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam öğretti İşte Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın yolundan giden ona tabi olan Onu örnek alan her insanın da öğreteceği şeyler ne olması lazım? Allahu Teala'nın öğrettikleri şeyler olması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği şeyler olması lazım. Sana bizim bir konuda bir şey söyledi. O konuyla alakalı sünnet neyi emrediyorsa, sünnet neyi istiyorsa onu söyle. Bilmiyorsan da sus. Ama bugün insanlar geçen örneğini vermiştik ya. Adam anlatıyor ya. Kendi kafa herkesin ne var bir duyduğu bir şey var. Oradan buradan duymuş. Değil mi? Din adına, din diyebildiği şeyler. Yok şöyle yap, şu kadar üfle, şu kadar la havle ve la illa billah de. Kaseye sok, bardağı at, kapının üstüne tak. Değil mi? Her cahil insanın neyi var? Böyle bir inancı var. Bunun sebebi de ne? Bunlara, bunları öğreten, bu safsataları öğreten cahil ama insanların alim zannettikleri kişiler. Bir önceki bap'taki hadisi hatırlayın. Allah Teala yeryüzünden ilmi ne yapmaz? Çekip almaz, çekerek almaz. Ne var? Alimleri. Alimleri alır. Alimleri alır. Yeryüzünde kimler kalır? Cahiller. İnsanlar bu cahillerine ne edinirler? Alim. alim edinirler. Soru sorarlar. Hem bu soru sorulanlar, alim zannedilenler fetva verir. Hem kendilerini sapıtırlar hem de başkalarını saptırlar. Bugün öyle değil mi arkadaşlar? Kıyamet rağmen. rağmen. Televizyonda çıkmış adam, konuşuyor saatlerde, üç saat, beş saat ve haftada üç beş gün. Ve ne anlatıyor bu adam? İnanın safsata saçmalık, başka bir şey değil. <gülüyor> ve insanlar bunları seyrediyor ki, rating denilen o şey var ki sabahtan akşama kadar bunu ne yapıyor insanlar? Takip ediyor ve dinini bunlardan öğreniyor. Adam az sonra diyor, reklamlardan sonra size diyor falanca rahatsızlığın diyor. doasını öğreteceğim, şifasını öğreteceğim diyor. Reklamlarda apoksuplik şeyler çıkıyor, ardından geliyor. İşte diyor Allah Teala'nın diyor şu ismini diyor, şu kadar çekeceksin. 4343 tane çekeceksin. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın diyor. Kimse demiyor, Allah'ın sana öğrettiğini bize öğret. Allah Teala'nın buyruğunu bize aktar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini bize aktar. Gerçekten sünnette böyle yapmış mı? İnanın, bu başlasa insanlarda o hoca kılıklı insanlar bu kadar rahat konuşamayacaklar. Yani kitap ve sünnete sarılmak, e, itisam etmek, bağlanmak insanların artık damarlarına işlese cami hocası bu kadar rahat sallayamayacak. Camideki imam bu kadar rahat konuşamayacak. Televizyondaki hoca bu kadar rahat konuşamayacak. Sadece ne gerekiyor biliyor musunuz? Bu konuyla alakalı allah Teala ne buyurmuş, ne buyurdu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bu, kitapta ve sünnette böyle bir şey var mı? Sorusunu sorarsak eğer, o zaman... İnsanlar bu kadar rahat konuşamazlar. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ma'min min kunnet mer'atun tuqaddimu bayna yadayha min waladiha thalathatan illa kana laha hijaban minan nar." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada kadınlara müjde veriyor. Diyor ki sizlerden kim kendinden önce üç tane çocuğu ölürse bu ölen çocuklar kıyamet günü ona bir per, ateşten bir perde olur. Yani Müslümanın Başına gelen musibetler onun için aslında sabrederse bir hayır. Üç tane çocuğu ölen kadının o başına gelen musibet, o sıkıntı kıyamet günü bir ferahlık, bir müjdelenilecek, mutlu olunacak bir olay. Onun için Müslüman bir de bu zaviyeden bakması lazım. Başına bir sıkıntı mı geldi? Başına bir hastalık mı geldi? Bir musibet mi geldi? Bil ki, allah Teala hadiste de geldiği üzere senin günahlarına ne yapacak bu sıkıntıyı? Keffaret edecek. Yani eline batan, ayağına batan diken bile hadiste geldi üzere diken bile yani düşünün elinize bir şey battı. Çizdi, yara oldu, kanadı. İnanın ki, iman edin ki allah Teala bu ufak yarayla, bu iğnenin batmasıyla ah demenizle sizin günahlarınız ne yapacak? Örtecek. allah Teala bu kadar merhametli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu müjdeyi verince kadınlara bir tane kadın diyor ki Ya Resulullah isneyn isneyn iki tane olursa yani iki tane çocuğu ölenler ne olacak? Aleyhisselatü vesselam diyor ki qala faa faa faaade faaadetha merreten kadın iki kere soruyor soruyor. İsneyn Aleyhisselatü vesselam Diyor ki vesneyn, vesneyn, vesneyn. Evet iki, iki, iki. Yani iki çocuğu ölene de bu müjde var. Aleyküm selamun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Bu müjdeyi iki tane çocuğu ölen kimselere de veriyor. Tabi neye binaen veriyor? Allah-u Teala'nın kendisine bildirmesine binaen veriyor. Vahye binaen bunu veriyor. Demek ki arkadaşlar... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabeler gelip dinlerini öğrenmek istedikleri zaman ne yapıyorlardı? Diyorlardı ki ey Allah'ın Resulü, Allah-u Teala'nın sana öğrettiği o ilmi bize ne yap? Evet, ilim budur zaten arkadaşlar. İlim Allah'ın kitabıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Bunun dışında falan filan, o dedi, bu dedi, şu dedi, bunların hepsi. Nedir? Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Bunların doğruluğu yanlışlığı neye göre anlaşılır? Evet. Kur'an ve sünnete göre anlaşılır. Bizler de dinimizi ne yapmak zorundayız? Kur'an ve sünnete göre yaşamak zorundayız. Yani dışarıda çıktığınız zaman din adına yani başka bir şey adına değil arkadaşlar. Budizm de değil yani. İslam din adına. Birilerinin bir şeyler yaptığını görüyorsunuz. Ve o bir şeyler yapan insanlar o kadar çok ki bu kadar da olur mu diyorsunuz? Ya daha dün duydum adam şu anda Peygamberlik iddia eden bir adam Amerika'ya kaçmış gitmiş. Bu adam zamanında bir bakanlıkta çalışıyor. Herhalde mali olabilir, teşvik birimleriyle alakalı, ihracat yapanlarla alakalı bir birimde çalışıyor. Anlatan kişi de diyor ki hani ben onun diyor şeyini biliyorum. Geçmişini biliyorum. Birkaç teşvik almak için de diyor birkaç kere gittik yani rüşvet dahi vermiştik diyor yani adama. Bir gün yine diyor Ankara'da işimiz oldu. Çıktık gittik diyor Ankara'ya. Arkadaşım dedi ki diyor ya işimizi hallettik uçağımız akşam bizim hoca efendi var gidelim biz ziyaret edelim. Tabi diyor adamı ben bir gördüm tanıdım diyor adam böyle şeyh olmuş diyor. Herkes diyor elini öpüyor adamın diyor. Bıraksa ayağını öpecekler diyor. Ben tokalaştım. Bana dediler ki diyor yani siz, sen büyüklerinin, hocaların elini öpmez misin? Tabii diyor ben içimden diyor neler diyorum diyor. Bir namaz kıldılar diyor. Acayip bir namaz. Kadın erkek yan yana namaz kılıyor. Yan yana namaz kılıyorlar. Ondan sonra apuk subuk konuşuyorlar. Vahiy geldi, o geldi, bu geldi böyle. Adam duruyor bekliyor. Dur diyor, vahiy geldi şimdi diyor. Ve saçma sapan konuşuyorlar ve bu insanlar arkadaşlar yani o kadar çok bağlılıkları var ki bunların. Yani Kur'an'ın neresine koyarsan koy, bu adamlar sapık. Hadisleri neresine koyarsan koy, bu adamlar sapık. Ama bu adamların için ölen insanlar var. malının ülkesinin, canının, namusunu, ırzını veren insanlar var arkadaşlar. ölçü olmayınca insanlar da ölçü olmayınca koruma köpeği gibi insan. O hal, o halde öyle. Yani. Saldır, saldır, otur, otur, kalk, kalk, sağa dön, sola dön. Ama ölçü varsa eğer, Kur'an ve sünnet varsa, ona bağlılık varsa bunlara kimse prim vermez. Yani bu insanlar sahtekar insanlar. Yalancı dolancı insanlar, dolandırıcı insanlar. Ama prim yapıyorlar. Neden prim yapıyorlar? Çünkü insanlarda o altyapı yok. Kur'an ve sünnete bağlanılması gerektiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ümmete Allah'ın ona bildirdiği şeyleri öğrettiği, biz ümmetinin de ancak ona uyması gerektiğini bildir yani öğreten, tebliğ eden olmadığı için bu insanları ne var? Ne var arkadaşlar? Bu insanları primleri ne yapıyor? Güzeltiyor. Hayatta bu, bu adamlar öldükten sonra da prim yapıyor. Geçen birisi söylüyor. Bir arkadaşımız. Karşı tarafta bir mezarlıkta yatan bir cemaat lideri var. Adamın mezarının yanındaki boş mezar 700 milyara satılıyor. O cemaat mensupları adamın yatmış olduğu o mezara zaten kabri şerif diyorlar. Kabri şerifi ziyarete gidiyoruz. Hadi kabri şerife gidelim diye. 700 milyar. Bunu anlatan arkadaş... başka bir kimseden daha duydum. O cemaate gidip gelen yakın ilişkisi olan bir kimse bu. Evet diyor, ben de duydum hocam diyor. O 700 binlere satıldı o mezarlık. Niye? Orada yatan Hoca Efendi mübarek zat güya orada yatıyor. Orada yatarsa ne olacak? Yanındaki komşularına faydalı olacak. Ya dünyada bu hurafeler var idi. Adam öldü. Arkasından hala da ne yapıyor? Devam ediyor. İnsanlar bu kadar saf. İnsanlar bu kadar zavallı. Neden? Çünkü Kur'an ve sünneti okumadıkları için Kur'an ve sünneti Fehm edip, anlayıp Onlara Temessük edip, bağlanıp, itisam etmedikleri için. Allah-u Teala bizleri Ve çoluğumuz, çocuğumuz, Zürriyetimizi bu insanların şerrinden Korusun Muhafaza eylesin Yani ümmeti bu beladan kurtarsın. Yani ümmet büyük bir sıkıntı içinde. Bu insanların kumpası arasına girmiş farkında değil. Yüce Allah kitabı Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor Furkan suresinde. Diyor ki, يَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ O gün zalim, kendine zulmeden, başkasına zulmeden, Yasin ne yapacak? Elini diyecek. Şimdi biz ne yapıyoruz? Böyle korktuğumuz zaman, pişman olduğumuz zaman ne yapıyoruz Yasin? Isırıyoruz değil mi? yapıyoruz böyle? Ah diyoruz. Şu an yapıyoruz onu. allah Teala bize anlatıyor bakın. Kitabı Kur'an-ı Kerim'de. يَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ Diyecek ki elini ısırp, parmağını ısırp. Yaqoolu ya aleytanittakastu ma ar rasul bi diyecek ki keşke şu Rasul ile bana bizlere gönderilen Peygamber ile bir yol tutunsaydım, onun Sünnetine uysaydım, onunla beraber olsaydım, onun Sünneti üzerine gitseydim. Ya aleytanii, ya waileta sonra diyecek ki vay benim halime. Ya leyteni lem ettekiz fulanen halilâ. Keşke şu falancayı dost edinmeseydim, veli edinmeseydim, şeyh edinmeseydim, hoca edinmeseydim diyecek. Şimdi bir insan bu kitabı okusa, bu ayeti okusa, ondan sonra her önüne çıkan adama uyar mı? Her önüne çıkan adamın peşinden takılır gider mi? Elbette ki gitmez. Diyor ki, ayetin devamında, o parmağını ısıran adam diyecek ki zikri ba'de bana zikir ulaştıktan sonra Allah'ın zikri öğütü ulaştıktan sonra diyor bu adam beni ne yaptı alıkoydu onları aynı arkadaşlar bakın bugün anlatıyor an Kerim e. bu adamlar insanların muridlerini inanın Allah'ı anmaktan Allah'ın kitabını okumaktan alıkoyuyorlar durun siz okumayın anlayamazsınız Küfre düşersiniz. Değil mi? O diyor ki zalim olan, kendine o zulmeden adam dünyada, kıyamette bunun karşılığında dehşete kapılıp görünce, vallahi diyor, beni ne yaptı bu? لَقَدْ أَدَلَّنِي عَنِ الزِّكْرِ بَعْدَ اِذْ Bana geldikten sonra zikir, bana ulaştıktan sonra öğüt, bu beni ne yaptı bundan? Alı koydu. Bundan aldı koydu. Ve kâneş-şeytanu lil-insâni kadûlâ. Şeytan nedir? İşte böyledir. İnsanı ne yapar? Aldatır. Ve insanı yarı yolda bırakır. Onun için bu ayet-i kerime çok önemli bir ayet-i kerime. Şayet insanlar gerçekten Kur'an-ı Kerim okusalardı. Bu işin tehlikesine varırlardı. şimdi Az önce bir arkadaş yine bahsediyor. Allah'ın diyor, bir akrabalar, bir tarikata bağlı geliyor Şeyh Efendi. Önce evde işte rüya sohbet yapacak. Önce sigara içiyor adam. Ondan sonra adama başarır rüya tabirleri filan sormaya. Ve bu insanlar yani bilmem ne tarikatının mensupları. Kadın adamın çoluğu çocuk kızları da geliyor. Açık saçık kızlar şeyler çocuklar. İnanın bu insanları dinleyen, bu insanların peşine takılan ve bu insanların itikadı üzere yaşayıp ölen kimseler Kur'an-ı Kerim'de o Allah-u bahsettiği kimselerden olur Parmağını sıracak Keşke diyecek Rasul'le Ne yapsaydım? Bir yol Tutsaydım Keşke şu adamı ne yapmasaydım Şeyh edinmeseydim, dost edinmeseydim, hoca edinmeseydim Diyecek Yani allah Teala'nın halil ifadesini kullanması çok ilginç. Ya leytina mitteqisfulanen halile. O falancayı halil. Halil ne halil? Dost. Yani çok sevilen. Sevgi de zirve demek. Bugün inanın arkadaşlar. Sevgi de zirveyi yaşayabilmek için adamlar konuşurken bile dün diyor arkadaş. Yahu diyor bacanam diyor ki diyor işte şeyinden bahsederken hocasından şeyhinden bahsederken efendim diyormuş efendim. Diyorum diyor, niye efendim diyorsun? İşte tam efendim diyemezsen, peygamberimize de efendim diyemezsin. ve tam sevemezsin, tam sevemezsen de olmaz. Yani tarikatlar, hocalar, şeyhler, müritlerinden tam bir sevgi istiyorlar. allah Teala'da bakın kitabında ne diyor? Keşke diyor o tam sevdiğim adam adamı, dostumu yani, halil, tam sevilen adamı, ne yapmasaydım? Dost edinmeseydim, sevmeseydim. Duhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente ve